Verilen örneğin dışında, zihniyet müstekbirliğinin örneğini teşkil eden batı zihniyeti ve onun geri kalmış ülkelerdeki uzantıları, çıkarları doğrultusunda insan varlığını bir hiç olarak görmüş, yeri gelmiş, insana hayvan kadar değer vermemişlerdir. Yaşadığımız dünyada bunun sayısız örnekleri mevcuttur. Nükleer ve kimyasal silahlarla çocuk, kadın demeden, kitle ölümlerinin malzemelerini, üreten, satan ve kullanan emperyalist ülkeler, hayvanları koruyan ve gözeten birçok derneğe sahiptirler. İslam öğretisinde bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı bağışlayan tüm insanlığı diriltmiş gibidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İçinizde en hayırlı olanınız insanlara en faydalı olanlardır. Firavun ve Firavunvari yönetimler haklı oldukları için değil, kuvvetli oldukları için insanlara tahakküm etmeye koyulurlar. Tahakkümcü yönetimlerde tek taraflı işleyen ve sık sık değişen hukukta bir belirsizlik hakimdir. Hukukun kaynağını kuvvet odağının belirlediği beldede adaletten bahsedilemez. Tarih içinde yönetimi simgeleyen Firavun ve zenginlik sembolü Karun ve bu ikiliği askeri gücüyle temsil eden Haman her devirde var olmuştur. İlişkileri, yapılanmaları zamanın şartlarına göre değişse de topluma tepeden sahip olan bu kurumlar insanlar üzerindeki belirleyici olma haklarını kendilerinde görmüş, kitleleri buna inandırmak için teknoloji ve bilimi yardıma çağırmışlardır. Bu üçlü kuruma başkaldıran Hazreti Musa'ya yönetimi simgeleyen Firavun'un tavrı oldukça ilginçtir. Firavun, Hz. Musa'nın davetini hafife almış, ''Bana yüksek bir kule yapın, Musa'nın Rabbini belki görürüm.'' diyerek daveti, şartlanmış akılla alaya almıştır. Günümüzde aynı anlayış, kurumlaşarak, okullar kurarak, Firavun'un tavrını daha bilimsel temellere oturtmaya çalışmaktadır. Tarihi süreç içinde, şımarık zorbaların baskıcı yönetimlerinde zulüm zenginliği, peygamberlerin mücadelesinde ise adalet hakimiyeti vardır. Kur'an-ı Kerim ölümcül olduğunu unutan, Allah'ın verdiği nimetlerle insanlara karşı büyüklenenlerin durumunun yanlış olduğunu, sonunda hüsrana uğrayacaklarını bildirirken, zayıfların da onlara uymaları halinde aynı cezaya çarptırılacaklarını haber verir. Peygamberlere karşı çıkmada olağanüstü bir çaba içinde olan mütreflerin, ancak kendilerine ayrıcalıklı bir yer verildiğinde daveti dikkate alabileceklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz, davetini sürdürürken toplumun ileri gelenleriyle konuştuğu bir sırada, yanına gelen bir amaya yönelmemesi, ayetle ikaz edilmesine yol açmıştır. Abese Suresi, birden ona kadar gelen ayetlerde bu uyarı yer alıyor. Yanına kör bir kimse geldi diye peygamber yüzünü asıp çevirdi. Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o arınacak. Yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Ama sen kendisini öğütten müstahni gören kimseyi karşına alıp ilgileniyorsun. Bu ikazla hemen amaya yönelen peygamber efendimizin davetine kucak açanların çoğunluğunu zayıflar oluşturuyordu. Peygamber Efendimizin karşısında kabilesinin ileri gelen şımarık önderleri yerlerini alırken Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarını devamlı alay alıp küçümseme yolunu tercih ediyorlardı. Davet edildiklerinde kölelerle aynı mecliste bulunmayı kendilerine yakıştıramadıklarını belirtiyor, sosyal konumlarını, zenginliklerini dikkate alacak, kendilerine ayrıcalık veren bir anlayıştan yana olduklarını bildiriyorlardı. Ardından Peygamber Efendimiz'i konumlarını sarsacak bir harekete kalkmaması için ikaz etmekten geri kalmıyorlardı. Hoşlarına gitmeyecek bir tavır karşısında Peygamberimizi öldürmek için zenginliklerini ve kariyerlerini ortaya koyacaklarını da eklemeyi ihmal etmiyorlardı. Yeri geldiğinde söylediklerinden hiç geri kalmadıklarını ispat eden o günün güç odaklarını anlayış olarak izleyen günümüz güçleri Farklı araçlar kullansalar da aynı tavrı sürdürmektedirler. Mevcut konumlarını kaybetmekten korkan bu elit tabaka, farklı seslere hayat hakkı vermemekte kararlı bir tutum sergilemiştir. Bunu yaparken de elinde tuttuğu imkanlar sayesinde farklı sesleri duymama, görmeme yöntemini en fazla kullanır olmuşlardır.